mucizat Ahmediye'nin birinci zeyli. On dokuzuncu söz, Risalet-i Aleyhissalatu Vesselam ve zeyli Şakkı kamer mu'cizesine dair olduğundan, makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim, On dört reşahatı tazammun eden, on dördüncü lem'anın birinci reşhası. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli mu'arrif var. Birisi, şu kitab-ı ki, bir nebze şehadetini 13 lem'a ile Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Birisi şu Kitab-ı Kebir'in ayeti kübrası olan Hatemül Enbiya Aleyhissalatu Vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı azim -şşandır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı olan Hatemül Enbiya Aleyhissalatu Vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanın şahs-ı manevîsine bak. Satı arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiya'ya reis, bütün evliya'ya seyit, bütün enbiya ve evliya'dan mürekkep bir halka-i ser zâkiri, Bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir davasını mu'cizatlarına istinat eden, bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden, bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o, la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan, o nurani zâkirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icma ederek manen, sadakte, ve bilhakk-ı natakte derler. Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyid edilen bir müddeaya, parmak karıştırsın. İkinci reşha O nurani burhanı ı tevhid, nasıl ki, iki cenahın icma ve tevatürüyle teyid ediliyor, öyle de, Tevrat ve İncil gibi, kütüb-ü semaviyyenin yüzler işaratı, haşiye. Hüseyin-i Cisri, Risale-i Hamidiye'sinde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevâtir şehadatı ve Şakkı Kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlaka hamidesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secayayi galiyesi ve kemali emniyeti ve kuvveti imanını ve gayet itminanını ve nihayet visukunu gösteren fevkalade takvası fevkalade ubudiyeti fevkalade ciddiyeti Tevkal metaneti, davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Üçüncü Reşha. Eğer istersen gel, asr-ı saadete Ceziretul Arab'a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsnü siret ve cemali suret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki elinde muciz nüma bir kitap lisanında hakaik âşina bir hitap, bütün Benî Âdem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyyeyi tebliğ ediyor. sırr hilkat-i âlem olan Muammâ-i Acîbânesini hallu şerh edip ve sırr-ı olan Tılsım-ı Muğlâkını feth keşfederek, bütün mevcudattan sorulan, bütün ukul hayret içinde meşgul eden üç müşkül ve müthiş suali azim olan necisin nereden geliyorsun nereye gidiyorsun suallerine mukni makbul cevap verir. Dördüncü reşha bak öyle bir ziyaa-i hakikat neşreder ki eğer onun onurani daire-i irşadından hariç bir surette kainata baksan elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi şevk-u cezbe içinde bir zikirhaneye inkılab etti. O ecnebi düşman mevcudat birer dost ve kardeş şekline girdi. O camidat-ı meyyite-i samite birer munis memur, birer musahar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler, birer tesbih içinde zâkir veya vazife paydosundan şâkir suretine girdi. Beşinci reşha. Hem o nur ile kainattaki harekat, tenebbüat, tebeddülât, tegayyürât, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubaatrabbaniye birer saifi ayat-ı birer merayayi esma-i ve alem dahi bir kitabı hikmeti samedaniye mertebesine çıktılar hem insanı bütün hayvanatın maduununa düşüren hadsiz zafu azzi fakru ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha betpahteden eden nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı o nur ile nurlandığı vakit insan bütün hayvanat bütün mahlukat üstüne çıkar o nurlanmış acız fakr akıl ile niyaz ile nazenin bir sultan ve fizari ile nazdar bir halife-i zemin olur demek o nur olmazsa kainatta insan da hatta her şey dahi hiçe iner Evet, elbette böyle bedii bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. Altıncı Reşat. İşte o zat bir saadet ebediyenin muhbiri, müjdecisi ve rahmeti bi nihayenin keşifi ve ilancısı ve saltanatı rububiyetin mehasininin dellalı, seyircisi ve künuz esma-i ilahiyenin keşşafı, göstericisi olduğundan Böyle baksan yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misale muhabbet, bir timsali rahmet, bir şerefi insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i göreceksin. Şöyle baksan yani risaleti cihetiyle bir burhan-ı hak, bir siracı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak nasıl Berkatatif gibi onun nuru şarktan garbı tuttu ve nızfı arz ve humsu beşer onun hediyeyi hidayetini kabul edip hırzı can etti. Bizim nefs ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan la ilahe illallahı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. Yedinci Reşha İşte bak şu cezire-i vasiyada vahşi ve adetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif akvamı ne çabuk âdat ve ahlak-ı vahşiyanelerini defaten kal' ve ref ederek bütün ahlak-ı hasene ile teçiz edip bütün âleme muallim ve medeni ümeme üstad eledi bak değil zahiri bir tasallut belki akılları ruhları kalpleri nefisleri fetvü teshir ediyor mahbub-u kulub Muallim-i mürebbi-i nufûs, sultan-ı ervâh oldu. 8. Reşat, bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti küçük bir kavimde büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak bu zat büyük ve çok adetleri hem inatçı, mutaassı büyük kavimlerden zahiri küçük bir kuvvetle küçük bir himmetle az bir zamanda refedip yerlerine öyle secayayi aliye yi ki dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vazu tespit ediyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere Ceziretul Arabı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer felsefoğlu alsınlar oraya gitsinler. Yüz sene çalışsınlar. O zatın o zamana nispeten bir senede yaptığının, yüzden birisini acaba yapabilirler mi? Dokuzuncu reşha. Hem bilirsin, küçük bir adam, küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte, küçük bir mes'elede, münazaralı bir davada, hicapsız, pervasız, küçük fakat hacalet-aver bir yalanı, düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telaş göstermeden söyleyemez. Şimdi bak bu zat'a pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar, pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtaç bir halde, pek büyük bir cemaatte, pek büyük husumet karşısında, pek büyük meselelerde, pek büyük davada, pek büyük bir serbestiyetle, bila perva, bila tereddüt, bila hicab, telaşsız, samimi bir saffetle, büyük bir ciddiyetle, asımlarının damarlarına dokunduracak şedid ulvi bir surette söylediği sözlerinde hiç hilaf bulunabilir mi hiç hile karışması mümkün müdür kella inhu ve illa vahyun yuha evet hak aldatmaz hakikat bin aldanmaz hak olan mesleği hileden müstanidir hakikat bin gözüne hayalin ne haddi var ki hakikat görünsün aldatsın 10. reşhâp işte bak, ne kadar merak haber, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hikayeki gösterir ve mesaiyi ispat eder. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse yarı ömrünü, yarı malını versen kamerden ve müşteriden biri gelir, kamerde ve müşteride ne var ne yok, ahvalini sana haber verecek, hem doğru olarak senin istikbalini. Ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zat öyle bir sultanın ahbarını söylüyor ki, memleketinde kamer, bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O arz olan o pervane ise, bir lamba etrafında pervaz eder. Ve o güneş olan lamba ise, o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde, binler misbahlar içinde bir lambasıdır. Hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki binler küreyi arz bomba olsa patlasalar o kadar acip olmaz. Bak onun lisanında İde şemsu kuvirat, İde seme fatarat el ah. gibi sureleri işit. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki bütün saadet-i dünyeviyye ona nispeten bir ber bir şemsisermeden sermede nispeti gibidir. 11. Reşat. Böyle acib ve muamma ı şu kainatın perde-i zahiriyesi altında elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor. Böyle acayip bir haber verecek, böyle harika ve fevkalade muciznuma bir zat lazımdır. Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki, o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Hem bizi nimetleriyle perverde eden şu semavat ve arzın ilahı, Bizden ne istiyor? Marziyatı nedir? Pek sağlam olarak bize ders veriyor. Hem bunlar gibi daha pek çok merak aver, Lüzumlu hakayıkı ders veren bu zata karşı her şey bırakıp, ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken. Ekser insanlara ne olmuş ki Sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikatı işitmiyorlar, anlamıyorlar. On ikinci reşa. İşte şu zat, şu mevcudat halikinin vahdaniyetine hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhanın atık, bir delili sadık olduğu gibi haşrin ve Saadet ebediyenin dahi bir bürhanı katığı bir delili saatığıdır. Belki nasıl ki o zat, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i vusuludur. Öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebebi vücudu ve vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada dua ediyor ki, güya şu cezire belki arz onun azameti namazıyla namaz kılar niyaz eder. Bak hem öyle bir cemaatı uzmada niyaz ediyor ki güya beni Adem'in zamanı Adem'den asrımıza kıyamete kadar bütün nurani kâmil insanlar ona ittiba ile iktida edip duasına amin diyorlar. Hem bak öyle bir hacete âme için dua ediyor ki değil ehli arz belki ehli semâvat Belki bütün mevcudat, niyazına, evet, ya Rabbena, ver, biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirane, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarrukarane niyaz ediyor ki, bütün kainatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor. Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki, insanı ve alemi belki bütün mahlukatı esfelisafiliyinden sukuttan kıymetsizlikten faydasızlıktan alay illiyine yani kıymete bekaya ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizarı istimdat karane ve öyle tatlı bir niyaz istiham karane ile istiyor yalvarıyor ki güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittrip vecde getirip duasına amin Allahumma amin dedirtiyor. Bak hem öyle semi, kerim bir kadir'den, öyle basir, rahim bir alimden hacetini istiyor ki bilmüşade en hafi bir zih en hafi bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini velev lisanı haliyle olsun verir. Ve öyle bir sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ki şüphe bırakmaz bu terbiye ve tedbir, öyle bir semi ve basir, ve öyle bir kerim ve rahime hastır.